Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam fıtratı. Fıtrat, yaratılış anlamına geliyor. Hem maddi hem manevi. Yani hem bedensel yaratılış hem de ruhsal yaratılışa fıtrat deniyor. Bir de fıtri kanunlar vardır. Rabbimiz'in koymuş olduğu şu alemlerde fıtri kanunlar vardır. Yani bütün varlıklar canlı cansız bu kanunlara tabi derler, bağlıdırlar. Mevlamız bize buyuruyor Rum Suresi ayet 30'da Eskizü Billah Bismillahirrahim Fe'eküm ve çeke Ela buyuruyor. Fe ekim ve çeke hemen yüzünü doğrult, yüzünü yönet. Liddini dini için. Allah'ın Burada allah Teala bizlere yüzünü yönet, doğrult ya da çevir anlamda buyuruyor. Bir kural vardır. Zikrin yüz yüz İlahi küllenir yani bir şeyin bir parçası anılır on Ama buradaki amaç tamamıdır yani Mevla bize buyuruyor bütün varlığını bütün benliğiyle yönel doğrult kendini Haniffen Hanif olduğum halde Hanif her türlü bağılı inançlardan sapık ideolojiyeden al okuyarak İslam'a bütün bağlı yönel, dönel Mevla buyuruyor. Fıtratallahi işte Allah'ın fıtratı budur. Fatren Naze aleyha. Allah tarih insanları bu üzerine yaratmıştır. Demek ki İnsanın fıtratı İslam fıtratıdır. Allah tabi burada buyuruyor. Fıtratallahilleti fetarannase aleyha. Bu da Allah'ın fıtratı. Allah insanları bunun üzerine yaratmıştır. Fıtrat. Her varlığın bir fıtratı vardır. Her varlık On üzerine yaratılmıştır. Kuş nasıl yaşayacak? Ne yiyecek? Yuvasını nasıl yapacak? Bir kuşun türünü yaşayışı, yaşantısı onun icgisine, fıtatına bu konulmuştur. Bunun gibi denizdeki balıklarda hangi tür balık Nerede yaşayacak? Akarsu mı? Gölde mi? Denizde mi? Denizin kıyısında mı? Daha içerisinde mi? Altında mı? Bunun gibi öyle varlıklar var ki canlı varlıklar. Kim ışıkta yaşar? Kimi de yer altında karanlığında yaşar? Onun odur fıtratı. Hiçbir varlık bunun dışına çıkamaz. Peki çıkarsa ne olur? Çıkarsa önce duygusal dengeleri bozulur. Sonra sağlığı bozulur, yaşayamaz. Oraya kaçar. Mesela denizin kıyıda yaşaması gereken bir balık eğer biraz daha ileri giderse, biraz daha derine dalarsa hemen onun fıtadı bozulur. Yani doğal dengeleri bozulur. Bu doğal denge bozulmasının dolayı balık ne yapar? Hemen gerisi geriye fıtratına döner. Yani nerede yaşaması gerekiyorsa oraya döner. Mesela karanlıkta yaşaması gereken bir böcek ışık yandığı anda hemen karına kaçmaya çalışır. Işıkta onun doğal dengesi bozulur. Onun fırsatı bozulur. Eğer fazla kalırsa sağlığı bozulur. E, bunun gibi denizin dibinde yaşaması gereken bir balık eğer denizin yüzeyine çıkarsa ne olur? Zaten o oksijenin beraber parçaladır gider kendisi. Demek ki Allah'ın koyduğu bir düzen vardır, bir denge vardır. Bu nedir? Her varlığın bir fıtatı vardır. Doğa yaşantısı vardır. O varlık bilki de bu ne gibidir? Bir bilki de e, kır çiçeği evde sakla yaşayamaz. Kış çiçeği yazın yaşayamaz. Yaz çiçeği de kışa gelemez. Her şeyin de mevsimi vardır, zamanı vardır, yöresi vardır. Bir bitki de bir çiçek de eğer doğal yaşam yerini bulamazsa, fıtratını bulamazsa sararır, solar, ölür gider. Demek ki bitkilerin de, hayvanların da, uçan kuşun da, denizdeki balıkların da her birinde bir doğal fıtatı vardır. Doğal yaşam koşulları vardır. Bu varlıklar bunu bulamayınca yaşayamazlar. E bunun dışında cansız varlıkların da onunla bir fıtatı vardır. Örneğin dünyamız, dünyamızın bir yörüngesi vardır. Dönecek, güneşe çekmişle bağlanmıştır. Ayında, güneşinde, yıldızlarında her birinin belirli takdir edilmiş yerleri, yörüngeleri vardır. Hiçbir varlık, canlı cansız bunun dışına çıkamıyor. İdir bu da? Allah'ın azameti, kudreti. Kim Mevla buyuruyor, İstedi billah, biye mülk, biye mülk, mülk, mülkiyet, Allah'ın emrinde, onun denetiminde, onun kesin egemenliği altında bütün mülk alemi. Yerler, gökler, ay, güneş, yıllık galaksiler, Yerdeki atom zerreler ve bütün varlıklar Allah Teala'nın elinde yani egemenliğinde, onun denetiminde, onun kesin hükmüdedirler. Vehhüve ala kulli şeyin kadir Allah celiazatı her şeye gücü yeter, kadir-i muttaktır o. E, cisimler mesela birbirinin çekim gücü birbirine bağlanmışlardır. Yıldızlar şunlar bunlar. E, bazı itme gücü vardır, çekim gücü vardır. Peki bu nedir? Bu da Allah'ın koyduğu fıtri kanunlardır. Bulutların oluşması, denizlerin buharlaşması, tekrar yağmur suyu halinde yere inmeleri, havanın hareketi, fırtınanın dönüşmesi hep bunlar nedir? Hep Allah koyduğu fırtınat kanunlarıdır bunlar. Gerçi insanlar bunlara doğa karnı de isim değiştirler ama isim değişmekle gerçek değişmez ama. Gerçek, gerçektir. Allah'tan bir hakimiyeti vardır. Hiçbir varlık Allah'ın koyduğu bu kanun dışına çıkamıyor işte. Dengeyi bozamıyor, değiştiremiyor bir şekilde. Ve mevlamız buyuruyor, La tebdile halukillah. La tebdile li halukillah. Allah'ın yarı dışında, hırkatında bir tebdil yani yerine başka bir düzen koymak bedel yoktur. Yani bir varlık canlı veya cansız bu düzen dışına çıkamıyor adamlar. Bunu gene başka bedelle konamıyor Allah'ın koyduğu putriye kanunlar her varlık buna bağlıdır. Zâlikle dinü kayyemi işte dinü kayyem, müstakâm olan dinde budur. Demek ki insanın da yaradılışı İslam fıtratına göredir. Nasıl ki bir balık yaşaması gereken yerden başka bir yere giderse tatlısı balığı e, denize giderse denize yaşayamaz. Doğal dengesi bozulur. sersemleşir, aptallaşır. Sağlığı bozulur. Hemen yine tatlısıya kaçar. Denizde yaşaması gereken bir balık da gölde tatuzu da yaşayamaz. Onda fıtatı bozulur. Doğal dengesi bozulur. Sersemleşir. Sağlığı bozulur. Fıtri olarak elinde olmadan yine doğal yerine kaçar gider. İşte insanların fıtatı bu. Ve Peygamberi Şirabül Aleyhisselam adetleri her doğan çocuk İslam fıtığı üzerine doğar. Demek ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra ebeveyni annesi babası onu başka bir şeye çevirirler. Hırslanlığa, yadülüğe, mecusilüğe yani putperestleri çevirirler onu. Onlar. Bakalım bu şereme nedir? Fırtati ters döndürme olduğu için tabi İslam dışı kalan çocuk, toplumlar kesinlikle huzur bulamazlar sevgili kardeşlerim. Yani insanın doğal yaşantısı, insanın gönül huzuru, insan ruhsal huzuru ancak İslam'dadır. dedeni Allah-u Teala bizi bunun üzerine yaratmıştır. Velakinne ekselennâsi lâ yâlemûn fakat ne yazık ki insanların çoğu buna bilemiyorlar. Allah-u Teala Mevlam bize böyle buyuruyor. E nedir İslam fıtratı? önce inançta Tevhid inancı Tevhid yani Allah Tan mevlamız birdir Allah birdir Allah Teala C Şali orta yardımcısı eşi denge yoktur la şirikelle Allah'ın şiriki orta denge benzeri yardımcısı yoktur Zehül mülk, mülkiyet, Allah'ın içerişi Allah yaratmıştır Mevlamız. Mülk, O'nundur. Biye mülk, ve hüvala şeyin kadir. Yerler, gökler, yer-gök arası, atmosferi gazlar, alemi berza, melekler alemi ne varsa hepsi Allah'ın emrinde onun denetiminde, onun kesin egemenliği altındadır. Lehmül mülk. Meleküt mülk Allah'ın emrini celaliyor. İşte İslam fıtığı budur. Önce inançta tevhid. Yalnız Allah'a yönelmek. Börem biri şöyle buyuruyor buna münibine ileyhi münibine ileyhi inabe Allah dönüş raciine anlamında Allah dönüş yani bir kul eğer Allah'ın emrin dışına çıkmışsa bu fıtri kanunlar iki ayrılıyor biri zorunlu iradeye bağlı değil bunlar insan bunu dışından çıkamaz işte bu konuda çıkamaz kişi bunlara nedir bunlar mesela yer çekimi kanunu insan bunu aşamaz insan su üzerine yürüyemez insan havada uçamaz kuş gibi olamayan insan yerde yürüyecek yer çekimi kanunu vardır yine Allah'ın koyduğu kanunlar fıtri kanunlar vardır ki Mevla ağabey yürüyor, bunlara tebdil yoktur. La tebili halkillah. Mesela, Allah'ın koyduğu bu fıtri kanun gereği, kanatlı hayvanlar yumurtadan çıkıyorlar. Diğer hayvanlar yavrusunu doğuruyorlar. Doğurma yolu ile. Tabi bu da nedir? E, karada yaşayan hayvan tabi hamile kalıyor. İnsan olsun, hayvan türleri olsun. İçinde bir ağırlık canlı oluşuyor. E, Kanatlı hayvanlar genelde hava uçuyor bunlar. Eğer o hayvanlar da doğum yolu ile yavrusunu dünyaya getirmiş olsaydı hayvan uçamazdı. Ağırlaştı da hayvan. Zahmet çekerdi hayvan. Bakın... Allah'ın koyduğu fıtri kanunlar bunlar. Kanatlı hayvanlar yumurtluyorlar. Sonra yumurtacılığına yatmak suretiyle tabi bu zamanı değiştir. Hayvanlara göre değiştir. Daha az daha şok yatarlar. Ama bir yumurtadan ne yumurtası ise o hayvan çıkması için mutlaka yumurtanın belli bir ısıda kalması belli bir zamanda kalması şart Mevlen koymuştur. Bu nedir işte? Allah'ın koyduğu fıtri kanun budur. Bunu kimse değiştiremez. Bir ördek yumurtası tavuğun altına konabilir hindin altına konabilir kazın altına konabilir. Bir karaköy yumurtası güveş altına konabilir. Fark etmez bu. Neden? Önemli olanı belli bir ısıdır. Bu bulmaktır. Mesela günümüzde makineler var. Cici çıkaran makineler var günümüzde. Ama dikkat ediniz Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları bundan devam ediyor ama. Civciği çıkaran makinelere konulan yumurtalar Allah'ın koyduğu ısı derecesi neyse ise aynısı da olması şart. Yine Allah'ın koyduğu bir zaman süreci vardır. Mesela tavuk yumurtası aşağı yukarı 20-21 günde çıkar ısısı belirlenir. Bu kuluçkan makineleri de ne yapıyorlar? Isıyı ay bunu ayırlıyorlar. Mesela ısıyı biraz daha fazla yapalım da işi biraz çabuklaştıralım. Çabuk olsun. Hayır olmuyor. Olmuyor bakın. Yani bir yumurta tavun altında ne kadar kalması gerekiyorsa tavun altındaki ısı neyse. Allah'ın koydu bu da fırsat kanunlar. Kuruçam makinesi de olsun bunu hızlandıramıyor. 21-15 e güne indiremiyor, 10 güne indiremiyor bunu. Bu devam ediyor. Günümüzde bu kadar tıbbi teknoloji ilerledi. Bu da ilerledi. Ama yine de doğum hızlandırılamıyor. 9 aylık normal doğum altı aya, beş ya üç aya indirilemiyor. Evet, cihaza var, yavru görünüyor, e, aşama aşama, hafta hafta, durum moda belirleniyor buna. Ama, bir dış müdahale ile, bu doğum oranı hızlandırılamıyor. Yine aynı zaman, beklenmesi gerekiyor. Yağmur yağması da Allah'ın koyduğu kanunlara bağlıdır. Evet günümüzde meteoroloji e, çoğu zamanlar doğruya yakın tahmin edebiliyor. Yağmur yağışının geleceğini, soğuğu, ısıları şunları bunları tahmin edebiliyor. Ama mesela kurak mevsimlerinde yağmur yağdıramı yağmur ya da aşırı yağmur yağdığı zamanlar bu yağışı önleyemiyor. Bulutlara başlarıyla sevgi demiyorlar. Evet. Allah'ın koyduğu bakın fıtri kanunları. Yani kulun bunda hiçbir etkisi yetkisi yok. Ne olacaksa evet aşırı soğukta gelebiliyor. Aşırı sıcakte gelebiliyor. Korkunç katırga fırtına da gelebiliyor. Aşırı sel de gelebiliyor. Hatta bunlar önceden tam edilebiliyor doğru yakında bilinebiliyor ama engellenemiyor ama buğuta başka yere yönlendirilemiyor evet yan buğuta geliyor o bulutu yönlendiren kim kim buğuta o havayı fırtınayı dönüştüren kasırı dönüştüren onu yönlendiren kim o da hızı veren kim Nedir bunlar? Bunlar işte fıtri kanunlar bunlar. Bunları değiştiremiyorlar. Yine insanın yaratılışı en basiti hepimizin karşılığında bir konu diş meselesi. Allah-u insan dişlerini nasıl yaratmış ise bakınız bu bile değiştirilemiyor. Diş hekim toplamış diş hekim toplanmışlar. İşte insanın dişini şöyle yapsak, böyle yapsak toplanmışlar, tartışmışlar bunu ve en sonunda hepsi teslim olmuşlar ki en doğrusu ancak bu düzen demişler. Bakın. Öndeki dişin kesici diş olması, öğütücü olması bunların sıraları, altı üstleri Allah'ın kodun fıtri kanunu bakınız. Yaratılış insanın, insanın diş şekli bile değiştirilemiyor. Yani diş hekimliği ile bir hekimlik. Bu duruma gelmişken ama ne yapıyorlar? Nasıl ki kuluçkan makinesi Allah'ın koyduğunun fıtri kanuna bağlı. Aynı ısı yöremek zorunluluğunda aynı zaman beklemek zorunluluğunda Kuluşma makinesi. Üsteki bir de ne yapıyor? Allah'ın koyduğunu fıtık karnına bağlı kalıyor. Allah'ın ne neyse onu yapıyor. E insan bir organın değiştiremeye yeri. Yani gözü Allah tepeye koy ya Yakaya koy birisini. Kulağı şöyle yap, böyle yap. E i̇şte al al, başka yerini değiştir. Oluyor mu? Olmuyor bu dönemde. Olmuyor değil mi? Yok evet, olmuyor. Bu moda gibi insanın inancı değiştirilemiyor aslında. Değiştirilemiyor insan da. Ancak allah Teala Mevlam yaratırken kullarına Mevlam bir irade vermiş. İradeyi cüzye deniyor buna. Az bir verilmiş Mevlam kullarına vermiş. İşte kul bu irade cüziyesini biz az demek anlamına geliyor. Yani irade istek dilemek anlamına geliyor. Kul başeri dileyebiliyor. İrade gücü bunları kul yerine getirmek çalışabiliyor. Ama çok az. Çok az. Bu da nedir işte Allah emir ve yasaklarında, yasaklarında. Demek ki birin kimsenin Nasıl ki dişlerin şekli bile değiştirilemiyor. İnsanın gözü değiştirilemiyor. Organlar değiştirilemiyor. Yaşam değiştirilemiyor. İnsanın inancı da değiştirilemez. E değiştirirse ne olur? İnsanın doğal dengesi bozuluyor işte. Doğal dengesi bozuluyor. Mevlamız buyuruyor, ileyhi işte Allah'ın dinine inab ediniz. Ed, Allah'ın fıtratına inab ediniz. İnabe dönünüz. Yani tövbe ederek. Kişi yalnız gitmişse nasıl ki bir balık şaşırarak doğal yaşamının dışına çıkan balık ne yapıyor? Hemen geri dönüyor. Mesela Yunus balığı bazen haberde duyuyoruz, işte yönüne şaşırılmış hayvan aptallışıyor hayvan tarihinde. Hayvan yine suda ama yaşanması gereken suyun dışından mı doğal dengesi bozuluyor sevgili kardeşlerim. Kuşların bile uçuş, irtifa bellidir. İrtifa bellidir. Bir kuş turuna göre Uş, irtifane geçti mi... yani doğal dengesi bozuldur. İrtifa bellidir. Bakınlar sadece. Allah'ın kovası şu dengeye bakın... sevgili kardeşlerim. Yani bir hava alanından... E, uçaklar biraz daha fazla gelip... kalkma şartı mı... Havana bunu kaldıramıyor. mı kaldıramıyor. Havaalanın dengesi bozuldu. Bu kadar katilönü kuşlar... Böyle. uçan kuşlar böcekler, denizel balıklar her birine Mevlam bunlara yönlendiriyor Mevlam. Bunları. Her biri bir fıtri kanuna bağlı bunlar böylece. Demek ki bir kuş yaşam koşun dışına çıkarsa, irtifanı aşarsa, bir balık yaşam koşulun dışına çıkarsa, başka suya, derin suya, başka yere dalarsa onun doğal dengesi bozulduğu aptallaştığı, sersemleştiği gibi İslam üzere doğan bir kişide eğer İslam dışı yanlış inançlara sürüklenirse idolojisi yüklenirse ya da hak olmayan başka dinlere sürüklenirse insan da işte fıtatı bozuluyor. insan doğal dengesi bozuluyor. İnsanın gönlündeki huzur gidiyor. Ruhsal sıkıntı başlıyor. Gönül darlığı başlıyor. İnsanda kar sıkıntısı da başlıyor. Ne kadar sapık inançlar varsa ideolojiler hak olmayan dinler ne varsa onların hep mensupları yani aşırı olarak onlara bağlı her biri sinise bakımdan bozuk sinirleri bozulmuştur sinirleri. Huzursuzdurlar. Onda sıkıntı vardır. Onlar canavahşırlar. Yani ideolojisi için canavahı kesilirler. Vahşileştirler bunlar. Neden? huzur babamaklar için. Bir de güncel bir konu da var. Bu tabi her yıl tekrarlanan bir konu bu da. Bahar bayramı diye bir şey çıktı. Esten gerçi var ama. Fakat bu çok daha yaygınlaşıyor. Bahar bayramı diye. Yani 20, 21 Mart günü olan olay. Nevruz denen olay da arası. Bu nedir acaba sevgili kardeşlerim? Bunu Türkiye'de allayıp pullayıp gidiyorlar eski Türklere bunu atfediyorlar. Yani sanki Türklere eskiden onların bayramıymış. Yani sanki bu bahar bayramının kökeni Türklere aitmiş gibi göstermek çalışıyorlar. göre konudan bahsediyorlar. Şundan bahsediyorlar. Yani allayıp pullayıp bunu sanki Türklerin eski bir bayramı diye bunu kutlamaya çalışıyorlar. Peki bunun aslı nedir acaba sevgili kardeşlerim? Bu Nevruz önce Türkçe bir kelime değil. Nedir bu? Farsça bir kelime bakınız. Nevruz farsça bir kelime. Fars İranlıların kullanı değildir. İranlılara Farslar derler. Onların diline Farisi dili derler İranların dillerine. İşte bu dil sözlük olarak İranlılara Farsça bir kelimedir. İki kelime aslında. Nev Rus kelimesi birleşmeleri. Ruz Farsça'da gün demektir. Ruzu şeb Şeb gece anlamına geliyor. Farsada ruz gün demektir. Devre aslında aslında nedir? Bu da yeni anlamına gelir. Nevruz, Farsha, yeni gün demektir. Ne böyle demişler? İslamlı önceki İranlılarda mecusilik var onda. İnançları mecusi idi. Mecusi en aşağı bir inanç. Yani. En aşağı inanç mecusilik. Putperestler bazı biliyorsunuz. Müşrikler. Allah şirk koşan putlara tapınavlar. Tabi putların şekli önemli değil. O putları hayvan şeklinde olabilir. insan şekli heykeli olabilir. Düz taş olabilir. İnsanların bir kısmı böyle putlara tapınmışlar. İnançlarında neyi putlaştırmışlarsa ona bir şekli yapmışlar. Taştan, turuştan, ağaçtan yapmışlar. Heykel yapmışlar. Hayvan şekli yapmışlar. Bunları belli bir yöreye meydana dikmişler. Sonra tabi senin belli günlerinde işte ayin diye, tören diye, barem diye etrafında bir şey yapmışlar. Fakat hiçbir putperestlerin yapmadığı bir olay var. Ancak bu mecusilte olan bir şey bu. Nedir bu? Mecusi inancına göre bir anne oğlumla evlenebiliyor. Bir baba kızıyla evlenebiliyor. Onunla inancına göre tabii karı, karı evlenebiliyor melusileri bu mutlanda yani put bile kabullenemediği bir olay bu. En aşağılık olan bir olay bu ki Adem babamız zamanında bile ancak bakınız karış evliliği vardı ama zorunlu olarak ama aynı anda doğanlarda ikiz vardı. Bu defa doğan kız soyukutu erkekle. O kız da buna eğlendi bir olarak. Demek ki mecusilik bu kadar aşağı bir şeydir. Ve bu mecusiler ne yapıyor? ölülerini? Bunlar ölülerini yüksek bir kuleye koyarlar. Kuşa bunu yesin diye, akbabalar özellikle yesin diye, onlara göre bu kutsal bir Peki nedir bu mecusilik? Nereden nasıl gelmiş bu? Bir isim var dolaşan Zer düştü. Hayatı efsaneye dayanan yani doğumu, ölümü, yaşansı bilmeyen bir kişi, yalnız efsaneler yani dilden dile gelen hikayelerle bilen bir kişi. Bunun kurduğu mucizeliğe İngilizler tarafında işte oradan bu İran'a geçiyor. Bu mucizelik. İranlılar eski zamanlarda danık yaşamışlar. Aşiret, oymak, kalp yaşamışlar İranlılar. İlk olarak İranlıları toplayan Cemşid'e bir kişi. Cemşid isimli bir kişi. İranlı hepsini topluyor. İdikora deride bu kuruyor. Adı Cemşid. Bu Cemşid'in tahta çıktığı gün çıktığı gün işte onu bahar barıman bunu Ne burada diyor budur bu da seviye karıştırır. da ateş o da, da mecus inancı üzerine. O zaman gelen göre aylar ismi değişikti tabii. Onların birinci ayları yıl başı bir ayları ferverdin derlerdi ilk aylarını. Fezverdi ayında birinci günü de güneşin Koç burcuna girdiği gündü. Biliyorsunuz 21 Mart'ta güneş koç burcuna giriyor. Nedir burçlar? Tabi gene önemli değil gerçi ama madem koç ismi geçti, burç ismi geçti konuda geçiyor burçlar. Ve ne yapıyor? Ve semâ edâtil burç. Bunun gibi Kur'an'a birkaç sede geçiyor. Burç diye. Gelir burçlar. Bunlar takım yıldızları. Gökte on takım yıldızları. Fakat bu takım yıldızları ya öbek öbek takım yıldızları bunlar. Her biri bir şekillenmiş bunlar ama. İşte bir takım yıldızı koç şeklinde. Buna koç burcu deniyor öyle. Yani. Kova şeklinde, e, balık şeklinde akrep şeklinde, yay şeklinde bunlara şekillerine göre isim verilmiş. Koç burcu, yay burcu, Kova burcu, akrep burcu diye isim verilmiş. Biliyorsunuz 360 derecedir bu alem. Her burç 30 dereceye kapsıyor. Allah yatmışlar, bakınız bu burçların şekilleri başka olduğu halde her biri tam 30'e eşit oluyor. 12 burç var. 360 dereceyi dolduruyor bunlar. Şimdi güneş Koç burcuna girdiği gün ilkbahar başlamış oluyor. Eski İran'dan takmine göre Ferverdin ayı onların ilk ayları yıl başı ilk aylarıydı. Bu Güneş'in koç burcuna girdiği günde onların birinci günleriydi. Tabi bu sonradan Roma takmine göre bu ayarlanmış Demek ki onların ferverdi ayların birinci günü günümüzde 20 Mart gününe geliyor. Buna Nevruz yani yeni gün anlamı veriyorlar. Bırakada bu şekilde Peki bunun bir sakınız var mı İslam'da var sevgili kardeşlerim? Çünkü bir Müslüman diğer milletlerin ayinlerine, baramına katılamaz. E, Multukasheri damadı e, el küfür diye bir bölüm vardır. Multukasheri damat birinci cildinde. El fazı küfür diye bir özel büyük bölüm vardır, uzun bölüm vardır orada ve orada aynen öyle diyor. Bir kimse mecusilerin Nevruz gününü kutlama kalkarda onunla yaptığını yaparsa Allah korusun dinden çıkarıp buyurucu yapıyor kardeşlerim. Ne yapıyor bunlar? Tabii mecusilikte. Ateş perisliktir temeli. Yani onlar ateşe tapınırlar. Onların özel mabedleri vardı. Tabi az kaldı bunları günümüzde. Fakat İstanbul önceki İran'ın resmi dini meclisiyelikti. Resmi dini meclisiyelikti. Bunlar ateşe tapınırlar. Özel mabedlerinde ateş an yanar. Efsirilmez. Ama o ateşe her adına koyamazlardı. Özel seçimi odunlar. Hatta odunlar yıkanır, kurutulur. Ondan sonra kendine göre ayinle, törenle ateşe odun atarlardı. İşte Peygamber'in doğduğu gece ateşleri deva defa sönmüş oluyor. O mabetlerinde Bakınız tam bin yıl, bin yıl ateşleri sürekli yanmış. Bir an söylememiş, gece gündüz. Özel görevleri var, nebeşleri var. O da devamlı. Tam bin yıl Hirt Süme ateşleri, Peygamber doğduğu gece, bak söndü. Tamamen korkamadım ama tamamen söndü. Soğudu ateşleri söndü. Şimdi bu meclisi ne yapar meclisiler? Bunların şeyleri ateş yakıp etrafına dönerler. üstü atlarlar. Ve bunlar bu Nevruz denen barem günlerinde onların barem günlerinde ne yaparlar? Ateşler yakarlar. Nerede meclisleri varsa ateş yakarlar oraya. Ateşi tuşran dahil onları için. Onlara göre daha kutsal kişi Ateşi bir tutuşturur, etan döneler üst atalar, bir de yumurta da tokuştururlar. Bunlar Nevruz günlerinde mevcut silikte bu böyle. Onların inancına bu şekilde böyle. Bunlar Nevruz gününde yumurta pişirirler piştirirler ve kızı renge, boyaya boyarlar yumurtaları. Bunlar o güne ateşlerini atlarlar ve tokuşurlar. tokuştururlar. Bu nedir? Onların dini bayramları dini günleri budur. Şimdi günümüzde Türkiye'mizde bu mecusi bayramı, ateş perişliğini e, Türkler affediyorlar. Yani altıdan gelen işte, Ergokon'dan başlayan işte Türklerin milli bayramı değil şu bahar bayramı diye. Evet. Gerçekten Türklere bu bulaşmış diyebilirim kardeşlerim. Nasıl bulaşmış ama? İran devleti süper güçtü. İstanbul önce dünya iki devlet vardı. Büyük, süper güç. Doğu İran'a aitti. Batı Roma'ya ahitti. Anadolu'nun tamamı Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır, Afrika'nın baştan başa kuzeyi Roma'ya ahitti. Irak, İran'ın ve doğu tarafları da Azerbaycan'ın dağları da İran'a ahitti. İki dev güç, süper güç bunlar dünya hakiminde bunlar. Tabi zaman zaman rakip bulamayınca birbirine savaşır bunlar. Bunlar. Savaşlardı. İşte Türklerin yaşadığı bölgelerde İran'ın etkisi altındaydı. İran orada egemenliği vardı, hakimiyeti var İran'ın vardı ve dolayısıyla o zaman götürklerde Türklerde henüz daha İslam yoktu, inancı yoktu. Ne yapmış o, o zaman götürklerde Türklerde? İran'ın bu dini inancına İran'ın kültürüne, altına, esine kalmışlar. Ve İran'dan gördükleri yani mevcut adetlerini onlara da yapmışlar, bilinçsiz yapmışlar ama onlar da. Kıdırlaz günlerinde, Nevruz günlerinde ateş yakmış, eski Türkler yakmışlar, üstü atılmış, yumurta kuşturmuşlar bunlar. Ama bunun kökeni Türkten gelmiyor bu seviyeki araçları. Bunun kökeni eski İran'dan geliyor. Eski İran İslam'dan önce mecusiydi. Ateşperestti. İran süperi güçtü. Türk'ten yaşadığı bölgeler İran'ın altında altındaydı. İran'ın baskısı vardı. Zulmü vardı. İran'ın kültürü hakimdi oralara. E şimdi günümüzde bahar bayramı bahar şenliğe diye ateşler yakılıyorlar benim dikkatim çeken bir olay oldu sevgili kardeşlerim peki bunu dikkatmişsinizdir Ankara'da ateş yakıldı yani bari barımı altında aslında mecusi'nin ayini olan ateş Ankara'da yakıldı ama ateşi tutuşturan kim? Tabii işine vermeyeceğim. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Buraya kadar tamam işte gelmiyoruz. Yani yüksek değerli yetkili bir kişi Mevlûsü Bayramının ayinin bağlantı olan ateş tuşturuyor Ankara'da. Mevlûsü Bayramını iştirak ediyor. Hatta buna başlatmış oluyor bunu. Tabii Türkiye'deki bütün kişilerde ne var? Hoşgörü var. E hoşgörü tam yapma yapar diyorlar. Güzel. Bırak da gelin güzel diyelim. Şimdi Ankara'da ateşi tutuşturan kişi. Yani meclisi barınan başıdan kişi. Kalsa da Ankara'da bir camide. Camide Ramazan bayramını başlatsa mesela bayram namazını kılırsa bu okusa ne olur acaba o zaman hoşgörü olur mu e, olmuyor bak o zaman sesi yükseliyor yetişe deniyorlar peki kardeşlerim, benim aklım var bu işler neden böyle oluyor yani 100 derece bir yetkili kişi demek ki mecusi bayramını başlatabiliyor Ateşi tuşturabiliyor, yapabiliyor. Bu hoşgörüle karşılanıyor bu. Hoşgörü deniyor diyorlar buna. Bütün kesimler buna kabulleniyorlar. Alkışlıyorlar böyle. Ama aynı kişi Müslümanların bayramına başlatsa bir camide, biliyorsunuz bir toplum neye tapınıyorsa onun bayramı öyle başlar. Ateş periş Ateşe kadar bayramına başlar. E bir taşı heykeli tapanlar onun yanında bayrama başlarlar. Yani bir toplum neye tapınıyorsa onun bayramı öyle başlar. Müslümanların bayramı camide başlıyor. Allah-u Ekber diye başlıyor. En büyük Allah diye başlıyor. Namaz ile başlıyor. Demek ki eğer bir yetkili kalkar da Müslümanların bayram namazını başlatmaya kalkışırsa Ozum hoşgörü yok. Demek ki hoşgörü ya yalnız Müslümanlara yutturuyorlar sevgi karıştıra. Yani diye uyuşturucu hap gibi Müslümanlara bunu veriyorlar. E yine bazen aklıma geliyor düşünüyorum e ne bir şehirde biliyorsunuz yılda bir defa bir tren yapılıyor. Hacıbet -e Berazet trenin alma treni yapılıyor. Hacı Bektaş Veli'yi... ...alma töreni yapılıyor. Buraya kim gidiyor? Devletin en tebessi ...hep gidiyorlar. Hep oraya gidiyorlar. Ama hoşgörü var tabi ya... ...gidiyorlar. Peki şimdi kalsa da... ...bazı Müslümanlarda, ...Ankara'da... ...Hacı Baran Veli'yi... ...alma töreni tertipleseler... Acaba onlar oraya gelirler mi? Gelmezler. Yetişe olamaklar. Peki ne fark var ama şimdi? Bak, efendim bu hacı ama. O da hacı. Bu veli o da veli. Bir bayramlı ve Bektaş de işte bakınız. O da hacı Bektaş veli. Bu da hacı bayram veli. Yani hacı bayram veliye alma töreni yapılsa... Oraya üst düzey gelin gelmezler Korkarlar böyle O zaman hoşgörü yok. Eygara. Baskalım böyle Yazık oluyor vatanımıza eygaraştıran böyle. Yazık oluyor vatanımıza böyle Hoşgörü varsa iki taraf olması gerekiyor. Hatta bir yere bir kişi atanacak? Atacak kişinin kafasına bakılmıyor, yetine bakılmıyor. Neye bakılıyor? Hanımın başına bakıyor bakacak kardeşler. Yani ne günlere kaldı bakınız Yani bir makama mevki bir iş atanacak. Atacak kişinin kişine bakılmıyor, kafasına bakılmıyor, kafan içindeki beynine bilime bakılmıyor, yeteneğine bakılmıyor. Neye bakılıyor? Hanımın başına bakılıyor. Ona göre not veriyor. E ne günler yakala karıştıran be. Yani dünya düzeni bozulmuş zaten hep karıştıralım böyle. Anlaşan bir başına yürüye gittiğinde hep işte. Etrafımız sarılmış böyle. İçten dıştan sarılmışız böyle. Neden bilim boşu bozuyor birliğimiz? Neden bizi biliyorlar? Niye ayrım yapıyorlar? Eşli değil kesin. Niye bunu kabul etmiyorlar bunda? Gelmiş inşallah sevgili kardeşlerim. Ayet-i Kerim'e devam edelim inşallah. Mevlamız buyuruyor. Tekrar başa inşallah. Bismillah. Fehküm veşeke liddine hanifa buyuruyor. Fehküm veşeke liddine hanifa. hanif olduğun halde her türlü batıldan sapıktan yanlıştan hakka dönerek yüzünü, gönlünü, varlığını Allah'ın dinine İslam eden Fıttat Allah illeti Fıtarın <feterennâse> aleyha bakınız. Fıttat Allah illeti Fıtarın <feterennâse> aleyha. İşte bu da Allah'ın fıtatı. Allah insanları bunu yaratmıştır. Yani insanın fıtatı. İnsanın doğası, insanın yapısı, gönlü, ruhu buna göre atılmıştır. İslam fıtratı, İslam dini, Allah'ın dini, cizali. Hiçbir puçluluğa kaçmamak müteamlılır. İdolojiler saplanmamak. ideolojiler insanların uydurmaları bunlar ya. Kalkmış sapın, bir hayal kurmuş kafasından evham yapmış ondan sonra şöyle bir fikir atmıyor ortaya olabilir çevresinden tanınan kişi olabilir e, konuşması güzel olabilir etkileyici duygusal konuşabilir. ama onun fikri orada kalsın neden o da fane bir insan yada. o da ölecek çürüyecek ölüp çürümüş çoğu işte İslam fıtası ancak huzur bunda var başlıyor kardeşlerim. Böyle. Allah bir cealiyor böyle. Mevla birdir. Mülk onundur. Ne ateşe tapınma, ne ateşten atlama, ne yumurta tokuşturma, ne taşlar önünde barem yapma, reşibun yapma. Ne saf ideolojilerim. Böyle. Tabi zaman zaman Dünyada böyle ideoloji çıkıyor böyle şey. Mesela bir ama Hitler Almanya'sında, İtihar'da Müslü'nün, Rusya'da Salinlerin rejimleri. Yani devlet rejimi diye bahsedebiliyorlarla halka yuturma çalışıldı bunlar. Tabi rejimler de insan gibi faaliyet böyle. Onlar belli bir süreci vardır. Hiçbiri kalıcı değildir bunlar her belli süreci vardır. Bu süreci tamamladı mı o da boğulur gider onlar böyle. Ama ne var ki yerine başkası yine hiç çıkar ama. Yani hak ile batıl bulan sürekli gece gündüz gibi devam eder onlar. Ederler bunlar. E, i̇nsan dünyaya bir defa geliyor işte İslam fıtratını bulmak hak dini bulmak Allah'ın rızasını bulmak nedir bu da? İslamla öyle kardeşlerim. Nasıl ki bir kuş, balık, doğal yaşam yerine bulunca huzur buluyor, sağlığı yerine geliyor, duygusal açıdan huzur rahatlıyorsa, insan rahatlığı İslam'da seviliyor kardeşlerim. Eğer böyle olmasaydı, Arabistan'daki ilk Müslümanlar İslam'a gelemezlerdi, İslam'da kalamazlardı onlar. Çünkü yaşantıları çok bozuktu onların da. Ahlaksızlık da vardı. Fuhuş da vardı. hela şarap. Alkut'un en ağır pisi vardı. Kumar da vardı. Zulüm de vardı onlarda vardı. İşte o bataktan çıkanlar İslam'la tanışınca, İslam'ın içine girince, İslam yaşayınca öyle bir tat aldılar ki onlar mali bir tat aldılar. Haz duydular. Ruslar जीके bunda bozular. Huzur bunda bozdular. Bunları diğer müşrikiniza bu tadı tadamayanlar. Bu nimete kavuşamayanlar o müşrikler ki tabi onlar zalim olurlar, acımasız olurlar, canavar olurlar, Bunlara o kadar baskı yaptılar, işkence yaptılar. Bunlar isyanı döndüremedi. İşte huzur İslam'da. Ve Allah hürikatında velâ bülüğü değişme yoktur. Allah'ın dini yerine başka dini konamaz. La tebdili hâlk ile velâ La tebdili hâlk illa zâlike dinil Allah hürikatında dini bir tebdil değişi yoktur. Nasıl insanın bedensi yapısı hiç değiştiremiyorsa, yaşam koşulları değiştiremiyorsa, yani insan denizde yaşayamıyor. Bolgu kara da yaşayamıyor. Bu değişim değiştiremiyor. Yani insanın yaşantı koşullarında, yaşam koşullarında bir tebliğ değişimi olmadığı gibi, insanın dini de değiştirilemez. Değiştirse ne olur? Hiç toplum bu hale geliştiriyor kardeşler. İlk hukukla dibini yaralayan çocuklar böyle. Uyuşturucu kullananlar, alkol kullananlar, birbirine bıçaklayanlar, anne baba tanımayanlar, toplum tanımayanlar, hocasını saymayanlar. Ya anarşi artık ayağdır şey bir kardeşlerim, bir anarşi. Bu alışıklıkları kullanıyorlar bunlar. Peki ne hoca bu şi şey yarın bir günce? E uyuşturucu kullanıyor okulda. Bu kullanıyor. Arkayı kullanıyor. Bu şey ne yapacak daha biraz büyüğünce? Bu şunu sağ edecek, gidecek, akla gidecek, beyni gidecek, vatan gidecek. Geleceğimiz kararı özellikle kardeşlerim. Kararı yapabileceğim. İşte Allah-u Teala bütün insanları Mevlam, İslam üzere yaratıyor Mevlam. İslam fıtas yaratıyor Mevlam. Eskiden anababa değiştirmiş, değiştirlermiş. Hristiyan yadı yaparlarmış. Ama şimdi anababa şirinle hakim olamıyor. Aldı yavrunu senden, ona dediği idroci aşırılamam ben. Tabi idroci aşırılamam ben. Ama hiç çıkmaz sokak girdik işte bir kardeşlerim ya. E, Medya bunu yapmıyor görevini. Medya bugün yıkıcılığı yapıyor. Medyabı, Zavallı genç kızlarımız, Evinden kaçmış, yuvadan kaçmış, bataksız bir geç kızlarımız, onların bedeninden sermaye yapıyor bedenlerinden böyle. Kız arışları soyup, do efendim izleyiciler çolca beklenirler böyle. Işte. böyle kötü koysana bunun yerine İslam anısına bunun yerine böyle. Aileyi koysana, ana baba sevgi, saygı olsun, hocasına saygı olsun, haramdan sakınsın çocuk, günahtan sakınsın çocuk. yürüyor Allah Allah'a dönünüz, münibi erham elhamdülillah vakit geçmene seviyor kardeşlerim. Tabi ne yapma gerekiyor? Hiç olmazsa, ana baba olarak, görevi başına koşmamız gerekir sevgili kardeşlerim. Elden gelir kadıya sağ olmamız gerekiyor. Kendimize, eşimize, çoğu çocuğumuza, akrabaya arkadaşımıza elden geldiği kadar koşumuz gerekiyor Bu sapıklıktan mutlaka anarşizm doğuyor derler. Anarşi doğuyor. Sapıklıktan doğuyor. <Sessizlik> Vetakuh ve namiye korku ondan. Bu zaman Allah bilir ve Allah'tan kork evlambda. Allah isten edilemez Fıil kanunlar değiştirilemiyor bakınız değiştirilemiyor Tam inansız zoraba değişmeye kalkıyorsunuz ama insan ömrünü değiştiremiyorsunuz ki amaya Allah'ın koyup bir kanun var bak buna doğa kanunu de üreme kanunu de nesen ne de ismini edilen de an bir orta bir kanun var mı var? Düzen var mı? Var. Bakınız. Kanatlı hayvan yumuradan çıkacak. İnsan doğuracak. Bakınız. Bu doğum bir kanla bağlamış. Rastgele değil. Evlenecek, eşlenecek. Bebek olacak. Çocuk olacak. Genç olacak. Orta yaşlı olacak. Duraklayacak. Yaşlanacak. Ölecek. İşte Allah'ın koyduğu kanun. Hayır bunu değiştirsene bakalım sen. Değiştiremiyorsun değiştiremezsin ya. O halde vetakû Allah'tan kork, mevlâm Allah'tan kork, mevlâm diyor. Ve ikimüs salate ve namazı kıl, mevlâm diyor bakınız. Namaz kılınız böyle. Yani namaz da dinin direği bakınız. Beden ruh, et kemik. Yani bir benzetme olarak anlatma gelirse Demek ki namazsız da din Olmesiyle kardeşlerim. Efendim işte benim inancım şöyle böyle güzel inşallah öyledir. Daha iyi olsun inşallah. Kuvvet olsun inşallah ama namazsız inanç yaşamaz öyle kardeşlerim. Mesih yaşamaz. Bir çiçek diktim bahçene, saklığına diktim. Ağaç diktiğine gerekiyor. Onun bakımı ihtiyacı var. Önce hava istiyor. Su istiyor. ışık istiyor. Enerji istiyor ben. E sen bunu sulamazsan belli zamanlarda, buna havalandırmazsan, havalmazsa, ışık almazsa, enerji almazsa ne olur? Boynu büker, sarar, solar, ölü gider İman da bunun gibi. İman aracını dittin kalbine inşallah vardır hepimiz adına işte vardır inşallah. Ama bunu günde 5 defa manevi namaz süresü sulanması gerekiyor bakın. Günde 5 defa Sabah kalkılıyor, güne namazla başlanıyor. allah Ekber deniyor namazda. En büyük Allah deniyor namaza. Bunun gibi haramdan sakınmak, yine bir çiçeği biti, ne kadar sulasak, hava andırsak, güneşle görse ama zararlıdan korumazsa bunu. Mesela hayvan üzerine kemleyebilir, yiyebilir, çul basıcına basabilir. Ne gerekiyor? bir de bunu koruma da gerekiyor. Ortaya koyamazsak o ev koyamazsak. İşte kalbi de güyahtan koruma gerekiyor. Bu da Allah korukası. Yani Allah emrini yapmak, itaat etme belamıza, haramdan sakınmak, ve akımız salate, namazı kılmız, velâ tekrümün yürüyor. Ve buyuruyor, Vela tekünü tekûnü olmayız minel Şirkin, müşrik müşrik Allah'ı ortak kuşlarından olmayı Mevlam bir Allah inancı işte bu sevgili kardeşlerim e, İslam inancı üzerine kişi İslami yaşantı içine girse de girmeyen ne oluyor isyadan ne oluyor o da ölüyor ama sevgili kardeşlerim. İnanmıyorum diyor ama o da ölüyor. İnkar eden de ölüyor. Kabullenmeyen de ölüyor ama. Ya. Ölümü hatırlamak istemeyen de ölüyor. Yani ölüm kelimesi soğuk geliyor. Ama ölümden bahsetme diyor bana diyor. Aman bunun zamanı mı diyor. Ölümden korkuyor. Hele tabut, teniştir görse çıldırır. Yani bak... Bu teneşit sen de yatacaksın üzerine. Bak kefen var ya, bunu sen de bir gün giyeceksin. Bu tabut var ya, yatacaksın dendi zamanlar, aman aman ağzını kapatır. Elin teneşitini ağzına vurur, eline gelirse böyle. Korkar. Ama ne oluyor sevgili kardeşlerim? İnsan korsa da, ölümü hatırlamasa da, inanmasa, inkar inkarılsa da, o da nedir? Allah'ın koyduğu fıtri kanun bu işte. Ne doğum engellenebiliyor? Ki doğum engelleme uğraşanlar çok oldu. Nemrut da kalktı. Firavun da bunu engellemeye kalkıştı. Doğum oranı, gisay yollarından. Ama engelleyemedi. Doğum da engellenemez. Ölüm, o da engellenemez. Hatta insanın şekil değişimi Mesela bir genç aynı yerde kalamıyor. Bir genç kız, genç delikanlı aynı yaşantısında, aynı yaşında, göründe kalamıyor. Öyle kalsın mı? Hadi bakalım. İşte bilim, teknoloji, tıp, cildi uzmanları, şunları bunları toplansınlar. Bir kişiyi aynı yaşında bırakabilsinler. Bunu da yapamıyorlar bakın. Ve yaşlanma yaşlanma muhtemelen insan her gün doktorun kontrolü yaşasa kendi doktoru olsa kendi başta kim olsa en hastanede o da yaşlanıyor muhtemelen. o da çöküyor onda gözünün nuru gidiyor kulağı ağırlaşıyor kalbi yavaşlıyor dizin dermanı gidiyor ve yüzü de buruşuyor Çöküyor. Beni de bükülüyor muhteremden ya. Yani kişi hastanın başlıklarında olsa en modern cihaza sahip olsa da bırakır ölmeyi yaşlanmak bile engellenemiyor. İnsan aynı işte durdurulamıyor. Durdurulamıyor işte. Ölüm var ya. Yani. Ölüm var. Ve seviyor şey kardeşlerim her türlü böyle yabancı idolojiler böyle böylece Hristiyanların misyoner faaliyetleri çok zavallılar yani zavallılar kendi Hristiyanlar yaşamıyorlar ama ancak işte nikah evlenmede ölümde bir tören yapıyorlar ayin yapıyorlar böyle. yani kendileri kiliseye gidemiyorlar aslında gitmiyorlar kiliseye bomboş İnanıyor kendileri böyle şey. Işte. Ama ne var? Hristiyan isminde bir radikal, aşırı Hristiyanın böyle. böyle. Hristiyan isminde isim var, isim yok ama başka bir şey kendileri. Ne yapıyor zabıllar? İncil basıp bunu İslam adına pazarlıyor bunlar hep böyle. Arasında tabii dolar da koyarak böyle. koyarak işte para ile genç kızlarla, şunlara, bunlarla. Altman çalışıyorlar. Hristiyan çalışıyor zavallı. Allah'ın hak dine var burada. Son peygambere gelmiş. Son Kur'an kitab, İnceleyin Kur'an-ı Kerim'i. İncil'in Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Peygamber hayatı inceleyin bakalım. İnceleyin bakalım bunu da. Hakkı gerçeği görün bakalım bu şekilde. Sevgili kardeşlerim Allah yardım etsin bütün Müslümanlara İslam alemine Rabbim her türlü sapık ideolojilerden bizi korusun inşallah sevgili kardeşlerim. İlla Pele